ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Kardeşler, bir önceki dersimizde Peygamberlerin kıssasını anlatmaya devam ederken son olarak Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına başlamıştık. Geçen dersimizde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına hiç girmeden önce şu konuyu beraber incelemiştik. Yani Allah neden dolayı peygamber gönderdi? Ne oldu da yeryüzünde peygamber gönderilmeye ihtiyaç duyuldu? Bunun üzerine demiştik ki hatırlarsanız İbni Abbas'ın bir sözünü söylemiştik. Demiştik İbni Abbas demişti. 10 asır boyunca, 10 nesil boyunca insanlar İslam üzereydi, insanlar tevhid üzereydi. Ne zaman ki insanlar ihtilaf ettiler, yani tevhidlerini bozdular, aralarında akide konusunda ihtilafa düştüler, Allah Azze ve Celle, Nuh Aleyhisselam'ı bunun üzerine gönderdi. Ve üç tane mesele anlatmıştık. Demiştik ki yeryüzünde cehalet yayılınca, yeryüzünde şer'i olmayan yollarla insanlar Allah'a ibadet etmeye başlayınca ve yeryüzünde bazı insanlara bakış açısı konusunda aşırılık olunca bu üç sebep bir araya gelince yeryüzünde ilk defa şirk başladı. Bunu anlatırken de İmam Bukhari'nin İbn Abbas'tan rivayet ettiği Nuh Suresi'ndeki bir ayet-i kerimenin tefsirinden konuşmuştuk. Demiştik normalde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın davetini anlatırken kavmi Nuh Aleyhisselama şöyle itiraz ettiler. Dediler ki Nuh Aleyhisselam'ı dinleyince ve qalû lâ tezırûnn ve lâ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرًا Dediler ki ilahlarınızı bırakmayın, ilahlarınıza sahip çıkın. وَدِّي يَغُسُوا يَعُقُوا نَصْرًا Bunları hiç hiç bırakmayın dediler Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. i̇bn Abbas dedi ki bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminde salih olan insanlardı. Bunlar vefat ettikleri zaman şeytan bunlara dedi ki bunların heykellerini dikin, bunların resimlerini yapın, bunları gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlar. Amela karşı iştiyaklı olursunuz diye. Onlar da bunu yaptılar. Ve İbni Abbas demişti ki bu nesil vefat edince, bu, bu nesil helak olunca, ilim de unutulunca, ilim de ortadan kaybolununca insanlar Allah'a şirk koşmaya başlarlar. Biz de demiştik ki kardeşler, bir yerde bu hadisten çıkarmış olduğumuz üç tane nokta varsa orada er veya geç şirk ortaya çıkacak demektir. Bunlardan birincisi cehalettir. Hangi toplumda cehalet yayılmışsa Hangi toplum Allah'ın dininden, şer'i ilimlerden yüz çevirmişse, günün birinde mutlaka orada şirk çıkmak zorundadır. O toplum şirke mahkumdur. Hatta hatırlarsanız demiştik, normalde Allah ve Resulü, e tabi tafsilatına girmeyeceğim, hatırlatma yapıyorum sadece, toplumların cahil olduklarından dolayı müşrik olduklarını söylüyor. Yani zaten toplumları şirke götüren en belirgin sebep, toplumların cehaletidir. Fakat demiştik günümüzde maalesef bazıları, e, toplumların cahil olduklarından dolayı müşrik olmadıklarını söylüyorlar. Yani Allah ve Resulü toplumlar cahil diye müşriktir diyor. Fakat bazıları ise hayır bu toplumlar cahil olduklarından dolayı müşrik değildir diyor. Yani adeta Allah'ın ve Resulünün kelamının karşısında kelam uydurma gibi bir operasyon var. Mesela peygam bizim peygamberimiz kendi kavmiyle konuşurken onlara nasıl hitap ediyor? Kul اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ De ki, ey cahiller... Allah'tan başka bir ilaha ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? Bakın ifadeye dikkat edin kardeşler. De ki ey cahiller Allah'tan başka birine ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? Yani biz buradan ne anlıyoruz? Zaten Mekkeli müşriklerin peygamberimizi Allah'ın dışında ilahlara ibadet etmeye davet etmeleri onların cehaletinden kaynaklanıyor. Cahil oldukları için bunu söylüyorlar. Hatta biliyorsunuz biz iki peygamber arasına yani İsa aleyhisselam ile... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki o 600 yıllık döneme yani fetret dönemi dedikleri kiminin o döneme cahiliye dönemi diyoruz. Cahiliye dönemi. Şimdi siz bir kavmi sıfatlarken veya bir kavmi vasfederken o kavmin en belirgin sıfatı hangisiyse onu onunla anarsınız. Yani mesela çok mütekebbir bir topluluktan bahsedecekseniz kibir tayfesi dersiniz. Çok işte şımarık bir tayifeden bahsedecekseniz, şımarıklıkları ön planda ise şımarık bir tarif edersiniz. Cahillik en belirgin sıfatı olan bir toplumdan konuşurken de cahiliye toplumu dersiniz. Onun için kardeşler, ilim davetçilerin en çok mücadele etmek zorunda oldukları şey nedir? Cehalettir. Çünkü cehaletin olduğu yerde hayır beklemek mümkün değildir. İki bidat. Hatırlarsanız demiştik ki bu toplumları şirke götüren şey neydi? Bunlar Zaten şirke düşmeden önce bidaklere düştüler. Yani peygamberlerin getirdiğinin dışında bir şekilde Allah'a kulluk etmeye başladılar. Mesela biz demiştik kardeşler, İslam dininde peygamberlerin dininde resim yapmak yoktur. Peygamberlerin dininde heykel yoktur. Sen heykel yaptın diye kafir olmasın. Sen heykel yaptın diye işte resim yaptın diye kafir olmasın. Burası kabul müdür? Burası kabuldür. Eyvallah. Fakat Allah'a, Allah'ın göstermediği bir şekilde ibadet etmen seni günün birinde şirke düşürebilir. Yani hatırlarsanız aynısını Mekkeli müşrikler için de söylemiştik. Demiştik ki Mekkeli müşrikler, mesela Amr ibn Luhay, hatta size bir örnek verdim. Dedim ki biz şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki Amr ibn Luhay gitti, Şam'dan bir tane put getirdi, Kabe'ye koydu. Ondan sonra insanlara dedi ki gelin bu puta ibadet edin. İbrahim'in dini üzere olan insanlar da bu puta ibadet ettiler. Ben de size sordum dedim, şimdi adamın biri getirse şuraya bir tane put dikse, yani şuraya bir put koysa, ondan sonra bize dese ki hadi gelin bu puta ibadet edin. İçiniz, aklınız alıyor mu içimizden birilerinin kalkıp bu puta ibadet edeceğini? Mümkün değil, aklımız almıyor. Peki, İbrahim'in dini üzere olan Müslümanların, o günkü muvahhidlerin bir günde bu puta ibadet ettiğini nasıl aklımız alıyor? Yani adam putu dikti, Bunlar da geldi, hemen putun karşısında secdeye kapandı veya hemen puta dua etmeye başladılar. Çünkü demiştik, bunlar onun öncesinde bir sefere gittiklerinde, bir yolculuğa çıktıklarında Kabe'nin taşlarından bir tanesini yanlarına alıyorlardı. Kabe'nin taşı çok değerlidir, bizim yanımızda bulunsun diyorlardı. Gittikleri yerlerde taşı ortaya yere koyup taşın etrafında dönüyorlardı, taşı tazim ediyorlardı vesaire. Taşı tazim ettin diye kafir olmazsın. Taşa çok değer verdin diye kafir olmazsın. Sefere çıktığında yanına bir mezarın taşını aldın diye kafir olmasın. Ama bu bid'at günün birinde bir şirk geldiğinde seni şirke düşürür işte. Onun için selef alimlerinin geçen dersle söylemiştim. Bid'ata karşı neden bu kadar hassas olduklarını ister itikadi, ister sözlü, ister ameli fark etmez. Bir bid'at olduğunda aşırı bir tepki göstermişler. Sebebi nedir kardeşler? Sebebi budur işte. Çünkü bid'at bir defa kalplere girdiği zaman Sonrasında insanı nereye götüreceğini bilemeyiz. Üçüncü olarak da demiştik ki, şirk yeryüzünde şöyle başladı, ee, insanlar, insanlar hakkında aşırıya gitmeye başladılar. Hatırlarsanız geçen dersimizde de söylemiştik, birilerini sevebiliriz, birilerine saygı gösterebiliriz, birilerini taklit edebiliriz, birilerine ittiba edebiliriz. Eyvallah! Hatta Allah ve Resulü bizden bunu istiyor. Mesela yaşı büyük olanları sevmeyi ve onlara saygı göstermeyi bizden istiyor. Mesela salih olan Allah dostu olan insanları sevmeyi ve onlara saygı göstermeyi bizden istiyor. Alim olan insanları sevmeyi ve onlara saygı göstermeyi bizden istiyor. Ama Allah ve Rasulü buna bir ölçü koymuştur. O ölçünün dışına çıkıldığı zaman artık kavimler kendi helaklarını beklemek zorundadırlar. Yani Allah'ın ve Rasulünün şahıslar hakkında koyduğu ölçüler çiğnendiğinde artık insanlar Allah'ın kendi haklarında takdir ettiği musibeti beklemek zorundadırlar. Onun için kardeşler, Birilerini severken ölçülü seveceğiz, birilerine tabi olurken ölçülü tabi olacağız. Birilerine saygı gösterirken ölçülü saygı göstereceğiz. Ölçüden kastımız nedir? Kimseye kimsenin rolünü vermeyeceğiz. Yani mesela diyelim ki sevdiğimiz, tabi olduğumuz bir liderimiz var. Seveceğiz, saygı göstereceğiz, itaat edeceğiz eyvallah. Fakat ona peygamberin rolünü vermeyeceğiz. Yani konuştuğunda sanki hata yapamaz, bir şey söylediğinde yanlış yapamaz, bir karar verdiğinde yanlış yapamaz. Peygamberin payesini getirip ona vermeyeceğiz. Bir salih bir insan olabilir, onu seveceğiz, meclisinde oturacağız, Allah'ı hatırlayacağız, eyvallah. Ama Allah'ın rolünü ona vermeyeceğiz. Yani sıkıştığımızda ona dua etmeyeceğiz. Veyahut da Allah'ın kesin helal kıldığı bir şeye haram dediğinde, kesin haram dediği bir şeye helal dediğinde mutlaka bir bildiği vardır. O mu bilecek, ben mi bileceğim demeyeceğiz. Herkesi kendi ölçüsü içerisinde seveceğiz. Eğer bu üç tane madde dikkat edilmezse, şif nasıl ki... Salih olan Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinde ortaya çıkmışsa bizler gibi tevhid ehli olan insanlarda da ortaya çıkabilir. Allah'a sığınırız. Bu sebepler oluştuğunda Allah Azze ve Celle şeyi gönderdi dedik. Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Tabi bu bize şunu da öğretiyor. Aynı sebepler günümüzde var olduğu, gibi, var olduğu için günümüz davetçilerinin de Nuh Aleyhisselam'ın misyonunu üstlenmeleri gerekir. Yani demek ki Allah bu tip sebepler bir araya geldiğinde insanlardan bazılarının öne çıkıp Kavimlerini Allah'a davet etmelerini ve Müslüman olan insanları da muhafaza etmelerini Allah azze ve celle talep ediyor bizden. Buradan da bu dersi çıkaracağız. Kardeşen Nuh aleyhisselam kavmine geldiği zaman Nuh aleyhisselamın kıssasını Kur'an-ı Kerim birçok yerde zikrediyor. Dört tane surede tafsilatlı bir şekilde zikrediyor. Bunlardan bir tanesi Araf suresi, bunlardan bir tanesi kısa da olsa Yunus suresi, bunlardan bir tanesi Hud suresi, bunlardan bir tanesi Şuara suresi. Bunlardan bir tanesi de Nuh Suresi. Zaten Nuh Aleyhisselam'ın adına inmiş olan suredir. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de irili ufaklı bir şekilde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına değinse de genelde zikretmiş olduğum bu surelerde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasının tafsilatı var. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Ve laqad ersalna Nuh'an ila kavmihi. Feqala ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin geyruhu." Kasem olsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ve Nuh kendi kavmine geldiği zaman onlara dedi ki ''Ey kavmim bir tek olan Allah'a ibadet edin, sizin için Allah'tan başka ilah yoktur.'' Nuh aleyhisselam kavmine dedi ki ''Ey kavmim bir tek olan Allah'a ibadet edin, sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' Nuh suresinde ise Allah diyor ki ''Biz Nuh'u kavmine gönderdik.'' Nuhan <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyin diye. Yani sadece ve sadece ibadetlerinizde Allah'ı bileyin ve Allah'ın dışında hiçbir varlığa ibadet etmeyin diye. Bakın kardeşler bu, yani Peygamber Nuh Aleyhisselam'ın bu daveti aynı zamanda La İlahe İllallah'ın da manasıdır. Şimdi normalde bizler diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayeti tefsir ettiğimiz zaman bunun bazı yolları var. Tefsirin en üst seviyesi yani tefsirdeki en tabiri caizse kaliteli olanı Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tekrar Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tefsir edilmesidir. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bize diyor min أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَمَا min مِنْ min مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا Senden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka ona şunu vahyetmişizdir. Benden başka ilah yoktur sadece bana ibadet edin. Yani biz biliyoruz ki her peygamber kendi kavmine La ilahe illallah'a onları davet etmek için gönderilmiş. La ilahe illallah'ı onlara izah etmek için gelmiştir. Şimdi biri bize sorduğunda peki La ilahe illallah'ın manası nedir dediğinde bir şunu çok rahat bir şekilde diyebiliriz. La ilahe illallah'ın manasını anlamak için Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine bakmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle bir yerde kapalı bıraktığını başka bir yerde açıyor ve bunu bize en güzel açacak olan da peygamberlerdir. Yani peygamberler kavimlerine La ilahe illallahı nasıl arz etmişlerse, kavimlerine La ilahe illallahı nasıl sunmuşlarsa demek ilah La illallahın manası odur. Bakın Nuh Aleyhisselam ve bundan sonra göreceğimiz bütün kıssalarda aynı lafzı işiteceksiniz. Yani hiç değişmeksizin Ya kavmi abudullaha Malakum <mâ> min ilahin gayru ey kavm Allah'a ibadet edin sizin için Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur diyor. Niye biliyor musunuz kardeşler şundan? Çünkü siz la ilahe illallah dediğinizde aslında iki şey yapıyorsunuz. Bir şeyi nef ediyorsunuz, bir şeyi de ispat ediyorsunuz. La ilahe illallah dediğinizde bir şeyi nef ediyorsunuz, bir şeyi de ispat ediyorsunuz. Nefy ne demektir? Yani bir şey kesinlikle yoktur, bir şey kesinlikle olamaz diyorsunuz, onu reddediyorsunuz. Daha sonra o reddettiğiniz şeyi, nefret şeyi getirip tek bir yere ispat ediyorsunuz. Farkındaysanız La ilahe illallah'ın başı da sonu da ilahla alakalıdır. Yani ilah yoktur, uluhiyet sadece Allah için vardır diyorsunuz. İlah kelimesinin Arap lügatındaki manası da kendisine ibadet edilen, gönüllerin önünde boyun eğdiği sevgiyle, aşkla, özlem duyaraktan Kendisine ibadet etmiş olduğu varlığa ilah diyoruz. Yani siz şunu söylemiş oluyorsunuz, kendisinden başka ibadet edilen hiçbir ilah yoktur. Sadece ibadet edilen ve ibadeti hak eden tek bir ilah vardır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır diye. Ve bundan dolayı peygamberlerin bazısı bizim peygamberimiz gibi kavimlerini la ilahe illallah'a davet etmişlerdir. Mesela bizim peygamberimiz ne demiştir onlara? Kulu la ilahe illallah tuflihu, la ilahe illallah din, falah alin. Peygamberlerden bazısı ise geldiklerinde direkt kavimlerine la ilahe illallah dememişlerdir. Ey kavmim sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve sadece Allah'a ibadet edin demişlerdir. Onun için kelime-i tevhidin manası kulun bütün ibadetlerinde yani sözlerinde, amellerinde, tasavvurunda sadece Allah azze ve birlemesi, ona ibadet etmesi, onun için yaşaması ve onun için ölmesidir. Şimdi burada belki birçoğunuz şunu söyleyecek. Diyeceksiniz ki yani e zaten hani biz bunu birçoğumuz biliyoruz. E veya siz diyeceksiniz belki sen Türkiye'ye geldiğinden beridir zaten bunu anlatıyorsun. Hani biz senden sürekli bunu dinledik. Eyvallah ben başka bir noktaya ulaşacağım inşallah. Başka bir noktayı anlatacağım. Şimdi kardeşler asıl burada mesele şurası. Peygamberler ilk geldiklerinde kavimlerine ilk başta şeytan kavimleri peygamberlere karşı azdırırken La ilahe illallah kelimesine karşı büyüklenmeyle onları azdırdı. Yani uzun asırlar boyunca uzun nesiller peygamberlerin davetine şöyle yaklaştılar. Deyin ki la illallah hayır biz bu kelimeyi söylemiyoruz. Bu kelime yanlıştır. Bu kelime şöyledir. Bu kelime böyledir. Fakat aynı insanlar Allah'a inandılar. Kimisi ahiret gününe inandı. Bir önce geçen peygamberi tasdik ettiler. Vesaire vesaire. Fakat Belli bir zaman sonra şeytan bu sefer kavimleri ve nesilleri başka bir şekilde peygamberlerin davetine karşı kışkırtmaya ve azdırmaya başladı. O da neydi kardeşler? La ilahe illallah davetini kabul edin fakat içeriğini peygamberlerin istediği gibi doldurmayın. Yani mesela günümüz cahiliyesi la ilahe illallah davetine karşı gelmiyorlar. Siz bugün insanlara la ilahe illallah din dediğinizde işte Sad suresinde Allah diyor ya, "Wentelkaleme le'uminhum. Enimşu ve sabiru ala alehetikum. İn haza la şeyun Böyle bir şey diyen duydunuz mu? Onlardan bir taife, melek aristokratlar ayaklandılar. Kavimlerine yürüyün dediler. Sabredin. ilahlarınız üzerine sabredin. Şüphesiz ki bu sizden istenen bir şeydir. Böyle bir şey yok. Sen zaten la ilahe illallah davetini karşı tarafa aktarırken adam elinde tesbih kelimesi tevhid çekiyor zaten. Yani sen ey kavmim la ilahe illallah din dediğinizde senin karşındaki adam zaten la ilahe illallah virdimi çekiyorum diyor sana. Günde adam 10 bin tane la ilahe illallah çekiyor. Yani bazı tarikatlarda 10 bin tane virt olarak günlük la ilahe illallah çekiyor adam. Onun için bugün İslam davetçileri mesela işte kitaplar yazılıyor, konuşmalar yapılıyor. İşte la ilahe illallah önceliklidir, la ilahe illallah esastır. Toplum bunu duyduğu zaman hatta mutlu oluyor. Elhamdülillah diyor bak benim günde 10 bin tane çektiğim şey demek ki öncelikli olan oymuş. On bin tane çektiğim şey demek ki esas olan şey oymuş. İslam davetçilerinin bugün yuvarlak konuşmaları terk etmeleri lazım. İslam davetçilerinin bugün topu taca atmayı terk etmeleri lazım. İslam davetçilerinin bugün lafı evirip çevirip ana meseleye gelmemekten kendilerini muhafaza etmeleri lazım. Mesele la ilahe illallahın esas olması, mesele la ilahe illallahın öncelikli olması meselesi değildir. Mesele la ilahe illallahın anlamıdır. Mesele la ilahe illallahın tefsiridir. Ve la ilahe illallah'ın manasına yapılan muhalefetlerdir. İslam davetçilerin üzerinde durmaları gereken, açıklamaları gereken, son noktayı koymaları gereken asıl mesele burasıdır. Çünkü kardeşler biliyorsunuz şu anda la ilahe illallah dendiğinde insanlar ne anlıyorlar? La halike illallah anlıyorlar. Yani bugün e, içinizden dileyen varsa kendi çevresindeki insanlara bir anket yapabilir, mahalle bir anket e, sorabilir. La ilahe illallah'ın manası nedir? diyecek emin olun ya direk diyecektir la ilahe illallah yani Allah'tan başka bizi yaratan kimse yoktur. Ya da size diyecektir ki la ilahe illallah çok konuşacaktır. Fakat netice gene şuraya çıkacaktır bize rızık veren bizi yaratan Allah'tır. Bundan başka bir şey yok. Zaten insanlar Allah'tan başka yaratıcı yoktur olarak. La ilahe illallah'ı anladıkları gün aha Allah'ı buraya hapsettiler. Yani Allah azze ve celle'yi tasavvura Allah azze ve celle'yi düşünceye hapsettiler. Ve Allah azze ve celle insanların hayatına müdahale etmemeye başladı. Allah azze ve celle insanların hayatlarına şekil vermemeye başladı. Onun için kardeşler, bugün insanların içinde bulunmuş oldukları problem la ilahe illallah davetini inkar etmek değildir. Biraz sonra Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tepkisini anlatacağım. Bizim kavmimizin tepkisi böyle değil. Sebep çünkü bizim kavmimiz la ilahe illallah'tan bizim ne murad ettiğimizi anlamıyorlar. Onun için yuvarlak konuşmayacağız. Onun için dediğim gibi topu taca atmayacağız. Yani böyle genel konuşmalar yapmayacağız. Bir şey anlattığımızda kavmimizi insanları e, İslam'a davet ettiğimiz zaman net anlaşılır bir şekilde kavmimizin tevhid davetine olan muhalefetini kendi kavmimize anlatmamız, kendi kavmimize duyurmamız lazım. İkinci bir mesele ise burada özellikle kardeşler. Şunu zaten hepimiz anlıyoruz. Bunu davet dersinde de hatırlarsanız anlatmıştık. İslam davetçilerinin İnsanları Allah'a davet ederken peygamberlerin başladığı yerden başka bir noktadan başlama gibi bir lüksleri yoktur. Yani ben bugün insanları İslam'a davet ediyorsam peygamberler nereden bu davete başlamışlarsa ben de aynı noktadan bu davete başlamak zorundayım. Yani hatta davet dersinde hatırlarsanız size bir tebliğciyle aramda geçen, tebliğ cemaatinden biriyle aramda geçen uzunca bir diyalogu da anlatmıştım geçen haftalarda. Yani hani önce bu kavme bir İslam'ı sevdirelim, önce bunlara bir namaz kıldıralım, işte İslam bunların, İslam'ın sevgisi bunların kalbine girsin ondan sonra biz bunlara Kelime-i Tevhid'i anlatırız veya La ilahe İllallah'a anlatırız, böyle bir şey yok. Sen davetçiysen ve peygamberlerin mirasçısı olduğunu da iddia ediyorsan aynı zamanda bu peygamberler İslam'a davete hangi noktadan başlamışlarsa, sen de insanları İslam'a davet ederken aynı noktadan başlaman lazım. Fakat burada kardeşler, özellikle ben bir noktayı izah edeceğim. Mesela sürekli biz bunu söylüyoruz. İşte önce tevhid, önce akide, önce iman, önce bunların oturması lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de 13 sene boyunca aralıksız ve hiç şey yapmadan, bıkmadan insanları aynı da hakka davet etti, insanları tevhide davet etti. Bu şu anlama gelmemelidir. Önce tevhid, sonra başka şeyler. Kastettiğimiz bizim bu değildir. Önce tevhid, ortada tevhid, Sonda tevhid, ara vermek sizin sürekli tevhid. Yani mesela her şeyin bir merhalesi vardır. Fakat tevhidin merhalesi yoktur. Siz önce dersiniz davet, sonra teşkilat, sonra hicret, sonra cihat, yani şeyi hareket seyrini merhalelere bölebilirsiniz. İşte önce yumuşak bir uslup, sonra sert bir uslup, sonra tavır, davet uslubunuza bir merhale koyabilirsiniz mesela. Eyvallah. Fakat tevhide bir merhale belirleyemezsiniz. Önce tevhid, Sonra ahlak, böyle bir şey yok İslam'da. Önce tevhid, sonra tevhid ve ahlak. Önce tevhid, sonra tevhid ve ahlak, sonra tevhid ve fıkıh. Sonra tevhid ve şudiye. Yani tevhid her merhalenin olmazsa olmazıdır. Niye kardeşler? Çünkü peygamberlere baktığımız zaman, hususen de kendi peygamberimize baktığımız zaman, başladığı noktada, durduğu noktada ve bitirdiği noktada sürekli tevhid onun şeyi olmuştur, esası olmuştur. Mesela aleyhissalatu vesselama bakın. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk kavmine geldiği gün Ey kavmim dedi Allah'a ibadet edin. Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Ayşe annemizin göğsünde can verirken mübarek ruhunu te te teslim ederken Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara diyordu ki لَعَنَ اللّٰهُ Nasara وَالنَّصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورًا اَنْبِيَائِهِمُ الْمَسَاجِدِ Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler diye. Yani ölürken bile Kavmine tevhidi anlattı. Hani ey kavmim sakın ben öldüğümde benim hakkımda aşırıya gitmeyin. Sakın benim kabrimi mescid edinmeyin. Sakın benim kabrimde namaz kılıp sizden sonra gelecek insanların benimle Allah'a şirk koşmasının kapılarını aralamayın diye aleyhissalatu vesselam canını vermeden insanlara en son olaraktan tevhidi anlattı. Onun için kardeşler tevhid her merhalenin esasıdır. Önce tevhid dediğimizde tevhide bir merhale biçmiyoruz. Sadece başlangıç noktasının zaruri olarak tevhid olması gerektiğine inanıyoruz. Ondan sonraki bütün merhalelerde de tevhidin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi burada özellikle hani e, İslami çalışma yapan, kendi arasında dinini öğrenen, öğrenen, birbirine kitabı ve hikmeti öğreten kardeşler bazen şöyle bir bıkkınlığa düşebiliyorlar. Akide dersi gördük, bir daha akide dersi gördük, bir daha akide dersi gördük, yine akide dersi görüyoruz. Eyvallah. Zaten olması gereken de budur. Yani akide görülür. Ondan sonra terk edilir, başka bir şey görülmez. Her merhalede mutlaka akidenin bulunması gerekir. Diyeceksiniz ki niye? Size bununla ilgili sadece bir örnek söyleyeceğim. Sonra devam edeceğim inşallah. İmam Bukhari ile Müslim, Ebu Hureyla'den naklediyorlar. Ee, diyor ki, biz Huneyn dönüşünde, yağmurlu bir gecenin ardında, Peygamber aleyhissalatü vesselam bize namaz kıldırdı. Şimdi Huneyn savaşı biliyorsunuz kardeşler İslam'ın en son yıllarında gerçekleşmiş bir savaş. Yani demek ki peygamberimizin davetinin üzerinden 20 sene geçtikten sonra neredeyse şu anlatmış olduğum kısa vakı olmuş. Huneyn'e gitmişler Huneyn'den dönerken gece yağmur yağmış peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldıracak. Ashabına dönmüş aleyhissalatü vesselam demiş ki اَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ rabbukum?" Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz?" demiş. Sahabe Allah ve Rasulü daha iyi bilir demişler. Hani bilmiyoruz Rabbimiz ne dedi. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam cevaben: "Esbaham min ibadi mu'minun bi ve kafirun bi." Benim kullarımdan bir grup bana mümin olarak sabahladılar. Benim kullarımdan bir grup da kafir olarak sabahladılar. Yani bunu söyleyen Allah azze ve celle peygambere söyletiriyor. De ki onlara diyor bu sahabeden bu gruptan bir grup kafir olarak sabahladılar. Yine bu taifeden bir grup mümin olarak sabahladılar. Niye? Sebebini şöyle anlatıyor. Diyor ki: Men qale mutirna bı fadli Allahı ve rahmetihi asbha müminen bi ve kafiran bil kevkeb. Kim biz Allah'ın rahmeti ve faziletiyle yağmur yağdırıldı demişse, ben bana mümin olarak sabahlamıştır. Yıldızlara kafir olarak sabahlamıştır. Kim de. Falanca yıldızla mutirna binev'i keze ve keze. Falanca falanca yıldızdan dolayı bize yağmur yağdırılmışsa bana kafir yıldızlara mümin olarak sabahlamıştır. Bu ne demek kardeşler? Bu şu demek. Cahiliyede var olan bir adet var. Cahiliyedeki müşrikler gökyüzüne bakıyorlar. Günümüzdeki müşrikler gibi. Gökyüzüne bakıyorlar. İşte şu yıldız varsa yağmur yağacak. Bu yıldız geldiyse bereket gelecek tarzında bir inanışları var. O gece Huneyn gününden dönerken Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman sahabelerden bir grup diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin fazlıyla ve rahmetiyle Allah Azze ve Celle bize yağmur yağdırdı. Sahabelerden başka bir grup da diyorlar ki dün gece biz falanca yıldızı gördük. Falanca yıldızı gördüğümüzden dolayı bize yağmur yağdırıldı. Allah Azze ve Celle de sabah peygamberine diyor ki onlara de ki kullarımdan bir grup bana mümin olarak sabahladı. Bir grup da kafir olarak sabahladı. bunları Bu bahsettiğimiz adamlar Kişiler 20 sene peygamberimizin rahley tedrisatından geçmiş olan insanlar. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdırıldı dediyse bu bana mümindir. Yıldızları inkar etmiştir. Kim de yıldızlarla yağmur yağdırıldı demişse bu bana mümindir. Fakat bana karşı kafir olmuştur. Yıldızlara karşı ise mümindir. Bu büyük şirk midir, küçük şirk midir, ne zaman büyük şirk olur? Onun tafsilatına girmek istemiyorum. Benim burada anlatmak istediğim şey şurasıdır. İnsan 20 senede peygamberimizden ders alsa, 20 senede peygamberimizin dibinin dizinin dibine otursa sallallahu aleyhi ve sellem şeytan insanın itikadını zedeleyebilir. Yani itikat dediğiniz şey bir defa size yapıştığı zaman bir daha sizden ayrılmayan bir şey değil. Siz onu bilgiyle, siz onu takvayla, siz onu amelle muhafaza etmezseniz şeytan günün birinde sahabenin itikadını zedelediği gibi, sahabenin itikadını bozduğu gibi sizin itikadınızı da bozabilir, sizin itikadınızı da zedeleyebilir. Ondan dolayı kardeşler hangi merhale olursa olsun, hangi dönem olursa olsun tevhid ve akide esastır. Müslümanların sürekli birbirlerine akideyi, tevhidi hatırlatmaları lazım. Bunu söylemeleri lazım. Hele hususen bizim gibi zeminin çok kaypak olduğu, insanların 3-5 yılda bir akide değiştirdiği veya da insanların 3-5 yılda bir din değiştirdiği. Hani bırakın akide değiştirmeyi. insanların 3-5 yılda bir din değiştirmiş olduğu bir zeminde Müslümanların bu konuya daha hassasiyetle dikkat etmeleri gerekiyor. Allah muhafaza aksi halde itikatlar zedelene biliyor. İkinci olaraktan kardeşler, yani bu kıssayı anlatırken özellikle dikkatinizi çekmek istediğim konulardan bir tanesi, gerek Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında işleyeceğimiz kadar, gerek diğer bütün peygamberlerin kıssasında şunu göreceksiniz. Peygamberler kavimlerine geldikleri zaman kavimlerine umumen gelmişlerdir. Yani hiçbir peygamber bir şehre geldiğinde "Ey kavim, ben falanca kabileye geldim, diğer kabileler beni dinlemesin." veya "Ben sadece yönetimle konuşmak için geldim. Yönetimin şirkine müdahale edeceğim. Diğerlerini beni ilgilendirmez. Siz bana karışmayın, ben size karışayım." dememesine rağmen, yani bütün kavmi eşit bir şekilde karşılarına almalarına rağmen halk değil de peygamberlerin karşısında sürekli yönetici tabaka dikilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim bunlara mele ediyor. Mele Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için mesela Allahu Teala diyor ki Nuh onları tevhide davet ettiği gibi "Kâle'l mele'u'l zine keferu min kavmihi." Onun kavminden kafir olan melek dedi ki. Yani peygamberlerle muhatap olan, peygamberlerle konuşan insanlar melek olan insanlar. Mele ne demek kardeşler? Mele dediğimiz zaman bu bizim şu anda doğuda molalara da mele diyorlar. Onu kastetmiyoruz. Geçi doğunun meleleri de aynı görevi görüyorlar. O ayrı bir mesele. Yani vazife itibariyle farklı bir vazifeleri yok. Fakat kelime olarak da mele dediğimizde mele aristokrat demektir. Mele bir kavmin elit kesimi demektir. Yani kavmin, günümüz tabirle kavmin sosyetesi demektir. Yani bir kavmin içerisinde kendini o kavimden üstün gören, kendini o kavmin tepesinde gören, diğer insanları kendinden aşağı gören, biz yönetiriz, işte benimle göbeğini kaşıyan bir adamın oyu bir olamaz diyen, mesela bu insanlar yaşadığımız şahın mele'sidir. Başka insanları küçümseyen, ve kendilerini o insanlardan üstün gören insanlardır. Şimdi burada bizim hani bunların niye böyle bir tavır aldığına girmeden önce şu soruyu sormamız lazım. Niye peygamberler bütün insanları davet etmelerine rağmen melek tabakası bu işe müdahale etmiştir? Yani aristokrat olan insanlar peygamberlerin karşısına dikilip işte sen yalancısın, sen sapıksın, sen atalarımızın dinini değiştirdin, senin amacın üstünlük taslamaktır. Belki bir sonraki derste işleyeceğimiz konuları Peygamberlere söylemiştir. Bunun iki tane sebebi vardır kardeşler. Yani hangi kavim olursa olsun bir peygamber tevhid davetini getirdiğinde kavmin elit tabakası onların karşısına dikilir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi çünkü din yetkisi peygamberlerle beraber aristokratların elinden alınmıştır. Din yetkisi peygamberlerle beraber aristokratların elinden alınmıştır. Onun için bu kızgınlık, bu öfke, bu saldırmanın sebebi de budur. Yani daha açık bir ifadeyle söyleyelim. Peygamber Allah'ın elçisidir ve Allah'ın kullardan ne istediğini peygamber insanlara söyler. Bu ne demektir? İnsanlar adına din belirleyen, insanlara bu dindir bunu yapın, bu dindir bunu yapmayın. Helaller ve haramlar belirleyen insanlar peygamberin gelmesiyle beraber onların vazifesi artık bitmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir elçi göndermiş ve elçi direkt insanlara Allah'tan haber veriyor. Onun içinde kafirler buna karşı çıkıyorlar. Niye kardeşler? Çünkü siz bir kavme din belirlediğiniz zaman o kavmi yönetmek, o kavmi sömürmek, o kavmi yönlendirmek artık sizin tek elinizdedir. Hatırlarsanız davet derslerinde size bir konudan bahsetmiştim, onu tekrar edeceğim. Mesela demiştik ki e, Mekkeli müşrikler, işte Ebu Cehiller, Ebu Süfyanlar bunlar aslında akıllı adamlar. Yani bunlar akıllı olmasalar o kadar zengin olmazlar. Bunlar akıllı olmasalar bir kavmin başına lider olmazlar. Demek ki bunlarda bir akıl var. Peki bunlarda bu akıl olmasına rağmen bunlar bu taşların fayda ve zarar vermediğini, bu taşların ilah olmadığını, kendi elleriyle yaptıkları şeyin insanlara fayda ve zarar vermeyeceğini bilmiyorlar mı? Bunu da biliyorlar. Hatta hatırlarsanız size onlardan bir örnek vermiştim. Demiştim kavmin liderlerinden birinin çocuğu öldürülüyor Kureyş'te. Ee, putun yanına geliyorlar faloku çekiyorlar. Hani karşı tarafı öldürelim mi ne yapalım? Birinci fal okunu çekiyorlar deve çıkıyor. Yani öldürmeyin deve kesin. İkinci fal okunu çekiyorlar deve kesin. Üçüncüyü çekiyorlar deve. Dördüncüyü deve adam en son fal oklarını toplayıp putun yüzüne fırlatıyor. Bu Kureyş'in eşrafından bir tanesi. Allah seni kahretsin diyor. Tabi ölen senin çocuğun olmadığı için diyor kurban kesiyorsun Ölen senin çocuğun olsaydı intikam al derdin diyor. Bak o da biliyor bunun bir şey olmadığını. O da biliyor bunun akılsız bir varlık olduğunu. Fakat kardeşler. Şurası müşrikler için, eşraf için çok önemlidir. Kim bir kavmin önüne bir tane put koymuşsa, o putun o kavimden ne istediğini de o belirler. Yani bir e, misal olaraktan düşünün. Diyelim adamın biri getirdi buraya bir tane put dikti. İnsanlara da dedi ki ey insanlar bu bizim ilahımızdır. Bundan sonra buna ibadet edeceğiz. Şimdi doğal olarak fıtrat gereği biz ne soracağız? Diyeceğiz ki ilahımız bizden ne istiyor? İlahımız bizim nasıl kulluk etmemizi istiyor? E bu konuşamayacağına göre kim bunun ilah olduğuna karar vermişse onun isteklerini de o bize söyleyecek. Yani onun arkasına geçecek, eşrafınıza saygı gösterin diyecek, nesep bağı çok önemlidir diyecek, şu şu soydan gelenler üstündür, diğerleri alçaktır diyecek, yılın şu zamanlarında getirin buraya para koyun diyecek, işte falanca mevsimlerde gelin burada ticaret yapın diyecek. Yani bu ilahın insanlardan istediklerini kim bunun ilah olduğuna karar vermişse o insanlara söyleyecek. Onun için kavimlerin aristokratları, kavimlerin meleği, mele olan insanlar aslında bu putların hiçbir şeye yaramadığını çok iyi biliyorlar. Fakat bu mücadele, bu kavga, bu gürültü niye? Tek bir tane sebebi var. Çünkü peygamberler geldiği zaman, peygamberler din belirleme yetkisini, insanları sömürme yetkisini onların elinden alacaklar. Ondan sonra peygamberler Allah şunu şunu söylüyor diyecekler. Günümüzdeki müşrikleri için, Diyanet niye kırmızı çizgidir? İşte bundan dolayı. Yani sizin kavminiz için, sizin içinde yaşamış olduğunuz aristokratlar için Diyanet niye kırmızı çizgidir kardeşler? İşte bu sebepten dolayı. Çünkü diyaneti oraya diken, Allah'ın size dinin mercisi diyanettir diyen, dinin mercisi budur diyen insanlar, Allah'ın sizden ne istediğini, kullara ne söylediğini de onlar belirleyeceklerdir. Diyanet aracılığıyla sizin Rabbiniz, sizin dininiz sizden bunu bunu istiyor diyecektir. Bakın kardeşler mesela cumhuriyet kurulduğunda dikkat edin. İslam adına var olan ne kadar kurum ve kuruluş varsa hepsini kaldırmışlar. Bu isterseniz şirk merkezleri olsun. Adamlar tekkeleri kapatmışlar. Yani tekkelerde ne yapıyor Allah'a şirk koşulmaktan başka? Peygamberin dışında peygamberler belirlemekten başka? Kur'an'ın dışında kaynaklar belirlemekten başka? Tekkelerde ne yapılıyor? Tekkelerin üç tane vazifesi vardır. Allah'tan başkalarına ibadet ettirmek... Şeyhleri peygamber seviyesine çıkarmak, bir de Kur'an'ın dışında kaynaklar bulmak. Onun için kimi tekkenin kaynağı Risale-i Nur'dur. Kimininki şeydir, Mesnevi'dir. Bir öbürününki Futuhat'tır, bir öbürününki fusustur. Ama mutlaka Allah'ın kitabının dışında kendisine başvurdukları bir kaynakları, kendisine başvurdukları bir mercileri vardır. Bunları dahi kapatmışlar, fakat diyaneti bırakmışlar. İnsanların başlarındaki sarıklardan dolayı insanlara idam etmişler, fakat diyaneti bırakmışlar. Niye kardeşler? Diyanet çünkü bunların kırmızı çizgisidir. Diyanetin varlığı demek, insanlar adına Allah'ın dışında din belirlemek demektir. Bundan dolayı da diyanet onlar için önemlidir. Onun için birinci olaraktan bu kavmin, peygamberlerin bu denli karşısına çıkmasının sebebi kardeşler, onların elinden din belirleme yetkisi alınmıştır. Bundan dolayı özellikle şunu söyleyeceğim, asıl meseleye geleceğim. Nasıl ki peygamberler, din yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu ve kendilerinin dışında Allah adına din hakkında konuşma yetkisine hiç kimsenin sahip olmadığını insanlara anlatmak adına canlarını ortaya koydular. Günümüzdeki davetçilerin ve Müslümanların da Allah'ın dışında insanlara din belirleyen kurumlarla mücadele ederken aynı şiddetle, aynı dik duruşla, aynı netlikle davranmaları gerekir. Yani mesela günümüz Müslümanları diyanete bakarken Diyanet bir kurumdur, bir kuruluştur. Böyle bakmamaları lazım. Diyanet, yeryüzünde Allah'ın dışında insanlara din belirleyen ikinci bir merkezdir. ikinci bir kuruldur. Onun için Müslümanlar evvela bunlara hükmü hakkında net olmak zorundadır. Sonra bunların merkezleri hakkında net olmak zorundadır. Yani Allah adına, Allah'tan başka bir din belirleyen bir merkezde nasıl gidip namaz kılacaksınız? Yani Rabbinize ibadet edeceksiniz örnek veriyorum. Bir taraftan diyeceksiniz ki bu kuruluşlar, bu merkezler, işte Allah adına din hakkında konuşan ve kavimleri fevş fevş küfre götüren kuruluşlardır. Ondan sonra diyelim namaz vakti geldiğinde de gönül rahatlığıyla gideceksiniz. Bunların kendisiyle insanları saptırdığı yerde Allah Azze ve Celle'ye secde edeceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Siz onlardan teberrih etmiş olamazsınız böylece. Yani şunu kastetmiyorum. Hani siz teberrih etmiş olamazsınız. dinin aslını gerçekleştirmiş, gerçekleştirmemişsinizdir. Bunu kastetmiyorum Allah'a sığınırım. Fakat biliyorsunuz şirkten, müşriklerden, Allah'ın dışında ibadet edilenlerden teberri etmek merhale merhaledir. Kamil anlamda bir teberri, kamil anlamda bir uzaklaşmayı gerçekleştirmiş olamazsınız. Onun için e, kafir kavim de şu anda bunun bilincindedir ve onların kırmızı çizgileri bütün ülkelerde şeydir. Nasıl ki Avrupa'da kilisedir, bizim burada da insanların kırmızı çizgisi aynı şekilde diyanettir. İkinci bir mesele ise kardeşler eşitlik meselesidir. Yani peygamberler davetlerini getirdikleri zaman bu davete muhatap olan kavimler şunu anladılar: Peygamberler insanları şuna davet ediyorlar. Hepiniz Allah'ın ahkamı önünde eşitsiniz. Yani aristokrat olan da köle olan da işçi olan da patron olan da hiç fark etmez. Hepiniz Allah zevcilerinin hükümlerinin önünde eşitsiniz diye bunu bu daveti getirdiklerini çok iyi anladılar. Bütün insanlık tarihi boyunca. Kanun belirleyen insanların evlerine kanun uğradığı hiçbir zaman görülmemiştir. Yani insanlık tarihi hep şunun şahididir. Birileri kanunları belirler. Fakat kanunlar asla onların saraylarına uğramaz. Yani onların sarayında serbestlik vardır, ibahiye vardır. Diledikleri gibi yaşayabilir, diledikleri gibi davranabilirler. Bunu yıkan kimdir kardeşler? Bunu yıkan peygamberlerdir. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın Fatıma'ya Vallahi benim kızım Fatıma bile eğer bir şey çalmış olsa ben onun elini keserdim dediği şey bir tek peygamber aleyhsiz peygamberimizin ve diğer peygamberlerin şeyinde davetinde mevcuttur. Bundan dolayı mütekebbir olan kavimler, kavimleri yönlendiren ve onları sömüren kavimler hiçbir zaman kardeşler şeyle eşit olmak istemezler. Ee, sömürdükleri tebayla eşit e, konumda olmak istemezler. Yani mesela örnek veriyorum şimdi bir İslam devletinin kurulduğunu düşünün. Askerlik yapılacak. Yani İslam devleti var. İslam devletinin bir ordusu var. Askerlik yapılacak. Askerlik yaparken devlet başkanının çocuğuyla normal halktan birinin çocuğunun arasında bir fark olabilir mi? Mümkün değil. Yani halife insanları şeye davet ettiğinde Allah'ın yolunda cihad etmeye davet ettiğinde halifenin çocuğu da gelecek. 18 yaşında herkes gelmiş demişse normal işçinin çocuğu da gelecek. İçişleri Bakanlığı'nın çocuğu da gelecek. İçişleri Bakanı'nın temizliğini yapan temizlikçinin çocuğu da gelecek. Hiç fark yok arada. İkisi de askere gelecek. Şimdi mesela günümüzde düşünün. Milleti özellikle son 30 seneden bahsediyorum. Türkiye'nin doğusuyla batısını birbirine kırdırdılar. İnsanlar bir hiç uğruna birbirlerini öldürdüler. İki taraf da Allah'ın dinine göre kesinlikle hani kıyamet gününde cehennemlik bir iş yaptı. Cahiliye davasını güttüler. Milliyetçilik davasını güttüler. Ne, nasıl bunu becerdiler kardeşler? Dağa taşa yazdılar. Önce vatan. Vatan canım sana feda. İşte bir karış toprak için hepimiz ölürüz. E i̇şte bu bayrağı falan. E peki bunu söylerken halkın çocuğunu zorla askere aldılar. Sömürdükleri Kur'an'ın mustazaf dediği insanların çocuklarını zorla askere aldılar. Bir başbakan çocuğunun, bir genel kurmay başkanının oğlunun, bir içişleri bakanın oğlunun. Bu savaşta, bu şeyde öldüğünü gördünüz mü? Mümkün değil. İşte bu kavim dini bundan dolayı istemez. Yani günümüz müşriklerinin de eşitlik istememesinin sebebi onlar insanlara kanunlar belirleyecekler. İnsanlar bu kanunlar için yaşayacak, bu kanunlar için ölecekler. Fakat işin zahmet kısmı onlara hiç uğramayacak. Yani onlar hep işin sefasını sürecekler. Geçmişteki müşrikler de bunu istediklerinden ötürü peygamberlerin daveti de eşitlik daveti olduğundan dolayı. Herkes Allah'ın kanunlarının önünde eşittir. Peygamber de eşittir, peygamberin dışındaki varlıklar da eşittir. Bu konuda hiçbir fark yoktur. Bunu anladıklarında, ellerindeki imtiyazların ellerinden gideceğini anladıkları anda kavimler hemen ayaklandılar, e, peygamberlerin karşısına dikilmiş oldular. Bu iki sebep mustazafların değil de daha ziyade melek dediğimiz müstekbir e, tayfasının peygamberlerin karşısına dikilmesinin asıl şeyidir, e, asıl sebebidir demiş olalım. Son olaraktan kardeşler, şu konuya değineceğim. Ondan sonra konuyu bitireceğim inşallah. Ee, bu e, bu anlatmış olduğum konuda yani günümüz daveti için özellikle bir ders var, bir nokta var. Onu da söyleyeceğim. Ondan sonra bitirmiş olacağım. Şimdi biz dedik ki Nuh aleyhisselam ve hangi peygamber olursa olsun geldiğinde bütün kavmi İslam'a davet etmesine rağmen onların karşısına dikilen taife melek tabakası oldu. Yani müstekbirler tabakası oldu dedik. Şimdi günümüz davetinde şöyle bir yanlış var kardeşler. Yani bu peygamberlerin davetine uymayan İslam menhecine aykırı olan bir yanlış var. Onu hem kendimize nasihat etmiş olalım hem de öğrenmiş olalım aynı zamanda. Günümüz davetçileri meydana çıktığı zaman aristokratlar değil de mustazaflar onlardan korkuyor. Yani peygamberlerin davetinin tam tersi gerçekleşiyor. Mesela bilmiyorum farkında mısınız? Allah'ın rahmet ettikleri müstesna bir yerde insanlar insanlara İslam'a davet ettiği zaman eski yani peygamber döneminde olduğu için mesela bankalar bundan rahatsız olmuyor. Siyaset ve bürokrasi bundan rahatsız olmuyor. İşte insanlara sapıklığı aşılayan moda kurumları, medya bundan rahatsız olmuyor mesela. Komşu rahatsız oluyor, İşte köyün muhtarı rahatsız oluyor, işte ne bileyim ailenin büyüğü rahatsız oluyor. Demek ki insanların anlatmış olduğu davete bir problem var. Çünkü eğer davet peygamberlerin davetinin aynısı olmuş olsa kavmin mustazafları rahatsızlık duyabilirler. Fakat davetçinin karşısına asıl dikilmesi gereken büroklasidir. Asıl dikilmesi gereken işte bu biraz önce ismini zikretmiş olduğumuz kavmin sosyetesi dediğimiz, kavmin elit tabakası dediğimiz kavmin üst tabakasıdır. Eğer biz insanları İslam'a davet ettiğimizde bunlar değil de bakkal bizden rahatsız oluyorsa Bunlar değil de manavla, kasap bizden rahatsız oluyorsa, emin olun bizim davetimizde bir problem var demektir. Normalde onlar da rahatsız olabilirler, bu ayrı bir mesele. Fakat ilk olarak bizimle muhatap olan ve bizim karşımıza onlar dikilmişse, bu demektir ki bizim davetimizde bir arıza var. Bizim davetimizde bir problem var, demek ki birilerini ürkütmemiş. Yani yaptığımız davet ya kapsayıcı değildir, ya onların e, yani yeni olan, modern dediğimiz cahiliyelerini tam tespit edememişiz demektir. Bundan dolayı da onları ürkütmemişiz demektir. Ve bundan dolayı da bize müdahale etmezler. Onun için kardeşler, peygamberler geldikleri toplumlarda bakkalla, manavla, kasapla uğraşmamışlar. Zaten bakkal, kasap, manav belirleyici de değildir. Yani mesela cumhuriyet dönemini düşünün. Bir gece önce millete sorsaydın herkes Müslümandı, herkes şeriatçıydı. Sabah cumhuriyet kuruldu, halk ondan sonra cumhuriyetçi oldu. Yani halk budur. Hani halkta bir şuur, bir bilinç olmadığı için... Yönetim değişir, sistem değişir, beraberinde halk da değişir. Bugün e, sokaklarda misal açık saçık gezen insanlar, yarın İslam devleti kurulduğunda başlarına bir tane İran'da olduğu gibi. Yani İran'daki İslam devleti değildir. Sözüm yanlış anlaşılmasın. Hani e, anayasaya İslam yazdığında başlarına bir tane şey e, örtü atıp o şekilde sokağa çıkacak insanlar. Yani halk belirleyici değildir. Onun için biz insanlara davetimizi götürdüğümüzde, Peygamberlerin davetine uymuş mudur yoksa uymamış mıdır? Hani bunu anlayabilmek için kardeşler bakmamız gereken nokta bizden kimin hassız olduğu, bizim karşımıza kimin dikildiği ve bizimle kimin uğraştırdır. Bu noktanın bizi ilgilendirmesi lazım. İkinci bir mesele ise kardeşler, peygamberler evet, mesela mustazafları birinci derecede kendilerine muhatap almamışlardır. Bunlar kandırılmıştır, bunlar işte insanlar tarafından aldatılmıştır demişlerdir. Ve davet yaparken de bunlardan ziyade aristokratları kendilerine muhatap almışlar. Bunlara da güzel bir dille anlatmışlardır. Fakat kardeşler hiçbir zaman peygamberler mustazaf olan insanları İslami hüküm açısından müstekbir olan insanlardan ayırmamışlardır. Yani kavimlerine geldikleri zaman tamam bunlar kandırılmıştır eyvallah. Bunlar zayıf bırakılmıştır eyvallah. E o zaman bunlar Müslümandır. E mesela Nuh aleyhisselam için söylüyorum. Bunlar Adem Aleyhisselam'ın kavmiydi. Bunlar zaten Allah'ı da inkar etmiyorlar. Bunlar Adem Aleyhisselam'ı da inkar etmiyorlar. Bunların tapıyoruz dedikleri şeyler veya bize fayda veriyor dedikleri şeyler de salih insanların şeyleridir, heykelleridir. E, müş e, yönetim tabakası da bunları kandırmıştır. E bunlar o zaman Adem Aleyhisselam'ın dini üzeredir. Bunlar kandırılmıştır, bunlar Müslümandır. Böyle bir şey de söylememiş peygamberler. Onun için yani günümüz davetçileri bir taraftan şuna dikkat etmek zorundadırlar. Evet, mustazaflarla müstekbirler bir değildir. İkisini aynı kefeye koymak mümkün de değildir. Bunlara daha yumuşak, daha usluplu, bunları kazanma yoluna gitmemiz lazım. Aristokrasiye karşı sert olmak lazım. Onlara karşı tepkimizi ortaya koymak lazım. Burası eyvallah. Ama Allah'ın dininde sömürenle sömürülen, yönetenle yönetilen, müstekbirle mustazaf, İslami açıdan hükümleri birbiriyle aynıdır. İslami açıdan hükümleri birbirinden ayrıdır. Aynıdır. Peygamberler hiçbir şekilde kavimlerinin ayak takımıyla kavimlerinin yönetim takımını birbirinden ayırmamışlardır. Peki kıyamet gününde Allah azze ve celle ayırmış mıdır? Kıyamet gününde Allah azze ve celle de ayırmamıştır. Yani mesela kıyamet gününde Ahzab suresinde Allah azze ve celle diyor ki e, halkın durumunu anlatırken <gülüyor> Derler ki Rabbimiz bizim bir suçumuz yok. Biz kavmimizin yöneticilerine tabi olduk. Biz kavmimizin işte saadatına, efendilerine tabi olduk ve bizi saptırdılar diyecek Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle fakat onları onaylamayacak. Mesela Sebe Suresinde Allah Azze ve Celle onların arasında geçen bir konuşmayı anlatıyor. Diyor ki konuşmada belki Kur'an'daki en uzun kısım burası zaten. Onun için bunu özellikle okuyacağım. Valla utraiziz zalimuna muqofuna indarbihim yergeu bagduhum ila baginil kawul. Sen o zalimleri bir görsen diyor Allah Azze Rabbinin karşısında dikilmişlerdir. Birbirlerine laf çevirirler. Yani onlar onlara laf atar, onlar onlara laf atar. Bakın dikkat edin kardeşler Allah Azze ve Celle hepsini aynı kefeye koyuyor bunların. O zalimleri görsen. Diyor ki Allah stekbaru, entum Zayıf bırakılmış olan mustazaflar kendi kavimlerinin müstekbirlerine, yöneticilerine derler ki Siz olmasaydınız biz müminlerden olurduk. Leulâ entum lekunna müminin قال الذين استكبروا ان نحن صد قال الذين استكبروا للذين استضعفوا an نحن صددناكم عن الهدى بعد ايجاءكم قوم olanlar müstazaf olanlarına bu sefer laf atacaklar Allah'ın hidayeti size gelmesine rağmen biz mi sizi hidayetten çevirdik diyerekler bel kuntum mujrim <gülüyor> bilaki suçlu olan insanlar sizlersiniz yani tabiri caiz edecekler ki biz sizi kandırmadık biz size gelin bize itiba edin demedik böyle bir şey yok mücrim olan Allah'ın kelamından yüz çeviren sizlersiniz. Bu sefer müstazaflara sıra geçiyor. Kalillezinestud'ifu lillezinestekberu bel mekrul leyli ven nehari istamurunena en nekfura billahi ve neceale lehu endada. Bilakis müstazaflar müstekbirlere söylüyorlar. Gece gündüz tuzak kurdunuz. Allah'a şirk koşalım ve Allah'a ortaklar tayin edelim. Kafir olalım diye gece gündüz tuzaklar kurdunuz diyecekler. Peki bu sahnenin yani birilerinin birilerini suçlamasını siz bizi kandırdınız demenin onların Allah'ın yanındaki hükmüne bir etkisi var mı? Hayır. Allah Azze ve Celle diyor. Ve eserun n da azab. Azabı gördüklerinde hepsi pişman oldular. Ve biz o zincirleri diyor Allah Azze ve Celle kafirlerin boynuna geçirdik. Biz o bağları, o halkaları kafirlerin boynuna geçirdik. Farkındaysanız kardeşler, Allah Azze ve Celle aralarındaki problemi bize tavsiyatlı olarak aktarıyor. Yani siz bizi kandırdınız, bizi hidayetten alıkoydunuz, onlar cevap veriyor, onlar cevap veriyor. Fakat netice aynıdır, netice değişmiyor. Allah zincirleri hepsinin boynuna birden geçiriyor. Onun için birilerinin insanları saptırıyor olması, birilerinin de bu sapkınlara tabi olmuş olması Allah Azze ve Celle'nin nezdinde bunların hükümlerini değiştirmez. Bunun için Kur'an-ı Kerim'den çok örnek verebiliriz. Yani Allah Azze ve Celle kıyamet gününde, Bunların karşı karşıya gelip birbirleriyle konuşmalarını müteaddit kere bize zikrediyor. Ve hiçbirinde aldatılmış olanlar, kandırılmış olanların kandıranlardan farklı olduğunu söylemiyor Allah Azze ve Celle. Onun için bugün ikinci bir kata nedir kardeşler? Tamam peygamberler davette ayak takımıyla yönetim tabakasını birbirinden ayırmıştır. Fakat bunu hüküm açısından yapmamışlardır. Bunu uslup açısından yapmışlardır. Yani yönetim tabakasına sert davranmışlar. Hak tabakasına ise yumuşak davranmışlardır. Fakat peygamberler bunlar kafirdir, bunlar müslümandır, bunlar müşriktir, bunlar muvahittir, bunlar kandırmıştır, bunlar kandırılmıştır. Böyle bir ayrımın içerisine kesinlikle girmemişlerdir. Daha önemli olanı Allah azze ve celle onların kandırıldığını ikrar etmekle beraber Allah azze ve celle onları mazur görmemiş, Allah azze ve celle onlara da aynı hükmü uygulamıştır. Onun için günümüzde bu insanların mazur olduğunu, kandırıldığını bilmediğini söyleyen insanlar... Bunların bir önceki peygamberin davetine sıkı sıkıya yapıştığını söyleyen insanlar bu anlamda kendisine ittiba ettiklerini iddia ettikleri peygamberlerin davetine muvafakat etmemişlerdir. Yani bu anlamda yap yapılan şey yanlış olan bir şeydir. Ondan dolayı biz bu davetten yani Nuh Aleyhisselam'dan veya diğer peygamberlerin davetinden kendi davetimiz için bu noktayı da aynı zamanda örnek olaraktan almamız gerekir. Allah Azze ve Celle... Başta beni sonra sizleri, bizi dinleyen bütün kardeşlerimizi sözü doğru şekilde anlamaya, anladığını yaşamaya ve yaşadığı üzere can vermeye muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle kandırılmış, saptırılmış, mustazaf bırakmış, bırakılmış kavmimizi hidayet etsin. Allah Azze ve Celle bizimle kavmimizin daveti arasına girenleri aramızdan çıkarsın. Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında tevhid kelimesini yüceltmek için Allah'ın dinine hizmet eden mücahit kardeşlerimizi muzaffer kılsın. Kafirlerin tuzaklarını onların boynuna geçirsin. İslami sahada çalışan Müslümanların kalplerindeki sıkıntıları gidersin. Allah azze ve celle kalplerimizi bizi birbirimize ısındırsın. Ve Allah bizi burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Peygamber aleyhisselatü vesselamın ham sancağı altında bizi bir araya toplasın. Firdevs şennetleriyle ve kendini görme cemalini görme şerefiyle bizleri şerefiye beylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahirudu avana elhamdülillahi rabbil alamin.